Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 71. ayet-i kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Dünya üzerinde yaşıyoruz. Dünyamızda hani hayvanlar arasında uysal hayvanlar olduğu gibi aslan gibi parçalayan, yılan gibi akrep gibi sokan hayvanlar da olduğu gibi insanlar içerisinde melekleri Kendine hayran bırakacak kadar değerli insanlar olduğu gibi şeytana pabuç attıracak, pabucu ters giydirecek insanlar da olur. Onun için Allah Celle Celaluhu peygamberlerini gönderirken yeryüzünün ıslahını, Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı tabiatta, Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu tabiat kanunlarının işlediği bu dünyada, yine Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarının işlemesini, insanların bütün münasebetlerini ona göre düzenlemesini ister. Bunu isterken bizim faydamız gözetilmektedir. Dünyamızın güzel olması, ahiretimizin de güzel olması hedeflenmiştir. Onun için Allah Celle Celalüh insanların içerisinde laftan anlamayan, sözden anlamayan insanlar olduğunu o bilir. Tarihin binlerce yıllık tecrübesi de bunu göstermektedir. Rabbimiz, Sevgili Peygamberimize indirdiği bu ayet-i kerimesinde kıyamete kadar bizi şöyle uyarıyor. <gülüyor> ya eyyühellezine amenu, khuzuh hidrakum. Ey iman edenler, kendi güvenlik tedbirlerinizi alınız. Fenfiru sübatin evinfiru cemiha. İhtiyacı karşılayacak kadar birliklerle harbedin veya onlar yeterli olmazsa seferberlik de ilan edin. Yani topluca bir milletin tamamının da savaşa katılma anları olur. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi orada eli silah tutanlar cepheye demişler, ve de başarmışlar. Harpler olmasa, herkesin temennisi bu. Zaten Kur'an'ın bütün ayetlerinin hedefi harpler olmasın. İnsanları cehenneme sevk etme teşkilatları bu dünyada öldürüp ahirette cehenneme yuvarlama devletleri kurulmuş. Yani çete oluşturulmuş ada da devlet demişler. Ben kendi çocuğum da dahil demişler gönüllerine Allah'a imanı yerleştirmem, onun dediklerini de tutturmam demişler. Allah Celle Celalü onlar için de akılsız insanlar diyor. Cahiliye dönemi kalıntıları ifadesini kullanıveriyor. Ve immin küm lemenle yubattı enne. Sizin içinizden bir kısmı da yere çakılıp kalacak şekilde halbe katılmaz yerinden kıpırdayamaz dayamaz haldedir. Ve in sabit küm musibetün. Eğer sizin başınıza bir bela gelecek olursa, قَالَ قَدِّئَنَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ e benim harbe gitmemem Allah'ın bana bir lütfu. edilem ekün ve ahım şehida. Ben onların arasında bulunmamam Allah'ın bana bir lütfu oldu. İyi ki gitmedim. Başıma bu bela gelmedi der. Bunlar Medine'deki münafıklardır. Tabi Medine'deki münafıklar deyince çağımızın münafıklarını... Ber taraf etmiyoruz. Kıyamete kadar münafıklar nasıl tarif edilmişse günümüzde de geçerli, bundan sonrası içinde geçerlidir. Ve vele in asab kün fadlun min Allahi le yakulenne keen lam teküm beyne ve beynehu mevdetun yaleiteni kündüm ahum. Fefuze fezden azima. Ama Allah size bir başarıyı da lütfedecek olursa, harbi kazanır, ganimetleri de alacak olursanız, o zaman o münafıklar şöyle derler, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da, ben de başarılı kazanmış olsaydım. Kendi aralarındaki muhabbeti unutarak bunu söylerler. Yani... Dostlarının yanında olmadıklarına üzülmüyorlar. Ganimetten almadıklarına üzülüyorlar. Münafıklık, hastalığı insanın dilinden böylece dökülüverir. Hani bazı insanların ciğerinde hastalık olur da vücutundan çıbanlar halinde belirir. Doktor da ona göre tedavisini yapar ya. Münafıklık da insanın hal ve hareketleri ve diliyle söylediği sözlerden iç hastalığı dışa vurverir. Fel yuqatil fi sebilillahi lledine yashru n hayat dünya bil Dünyayı verip ahireti satın alan kişiler var ya o müminler bunlar. Onlar Allah yolunda harbesinler. etsinler. وَمَنْ يُقَاتِ الْف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْرِبْ فَسَوْفَ Kim Allah yolunda harp edecek olursa, o yolda öldürülür veya galip gelecek olursa, biz ona büyük mükafat vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bir sporcu bir sene, iki sene, üç sene, beş sene hazırlanıyor olimpiyatta altın madalyayı alabilmek için. Dikkat edin, Allah Celle Celaluhu'nun vereceği mükafat, dünyanın tamamı altın topu hal olsa, Allah Celle vereceği mükafatın yanında hiçbir değeri yoktur, ona göre. Yani Allah onun mükafatını çok büyük bir şekilde verecektir derken, dünyamızı, yıldızları, ayı, güneşi, bütün bunlar altın, gümüş, yakut, inci, mercan olsalar, Allah terlecelerhum cennette lütf edeceği bir güle denk gelmezler. Ona göre ayetleri dinleyelim, ona göre davranışlarımızı düzenleyelim. Ve maalekum la tıqatilun fi sabilillahi. Ve almustağafifin min arrijal ve nisai ve bildan iladin yohulun rabbana. اَخْرِجِنَا مِنْ هَذِهِ الْغَرْيَةِ الْظَالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلَنَا مِلَّ دُنْكَ وَلِيَّمْ وَجْعَلَنَا مِلَّ دُنْكَ نَصِيرًا Rabbim diyor ki ne oluyor size? Medine'de nazir olmuş. Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen, hicreti engellenen ve iman ettiğinden dolayı da orada baskı altında tutulan, zulmedilen, işkenceler gören Müslümanlar hakkında nazil olmuş. Rabb'im diyor ki size ne oluyor da Allah yolunda harp etmiyorsunuz? Daha bir ülkenin içerisinde zayıf bulunduklarından dolayı işkence edilen, zulmedilen erkekler, kadınlar ve çocuklar. Onlar feryat ediyorlar. Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Halkı zalim olan bu toplumdan bizi çıkar. Tarafından bize bir dost, bize bir yardımcı gönder diyen ve böylece bas bas bağıran bu insanlara siz... Neden yardım etmiyorsunuz? Onlar için Allah yolunda harp etmiyorsunuz.'' diyor Allah celle Celaluhu. Mekke'de kalan mazlum müslü, çıkamayan mazlum Müslümanlara yardım edilmesini istiyor Allah celle Celaluhu. Ama hani ayeti kerime sebeb-i nüzul ayeti tahsis etmez diye bir genel kural vardır. Bu ayet, kıyamete kadar dünyanın neresinde olursa olsun, Ya Rab bize yardım gönder diye bir yerde müminler feryat ediyorlarsa, gücü yeten Müslümanların oraya yardım etmeleri gerekmektedir. Rabbim bizi böylelikle uyanık olmaya davet ediveriyor. Hani bugünlerde diyelim Myanmar'da Müslümanlara yapılan zulümler var, Filistin'de yapılan zulümler var, Çeçenistan'da yapılan zulümler var, dünyanın her tarafında Afganistan'da yapılan zulümler var. E, Hristiyanlar, Yahudiler ve Budistler el ele verdiler, Müslüman katli ağamına çıktılar mutlak surette bunlara kişiler veya kurumlar güçleri oranında yardım etmedikleri takdirde Allah katında sorumlu olacaklardır. Elledine amenu yuqatiluna fi sabilillah. Müminler Allah yolunda harp ederler. Vellezine keferu yuqatiluna fi sabilit tagut. Kafirler de tagut yolunda harp ederler. Biz şahsımız, şahsi isteklerimiz yerine gelsin, filanın toprağı bizim olsun, filanın güzelleri bize ait olsun, filanın servetlerine sahip olalım diye bir karış toprak için harp etmek haramdır. Allah Celle Celalühün kitabının bütün insanlara ulaşması için tebliğ gerekir, hak gerekmez. Ama tebliğa engel olan, tebliğ eden Müslümanları yok etme tarafına giden ve kendi çocuğu dahil bir milletin tamamını ben cehenneme göndereceğim. Sana bunların Bunlara senin İslam'ı anlatmana engel olmam seni de öldürürüm diyene karşı o insanları kurtarmak adına yani hem oradaki kafir yöneticiyi hem de onun kafir halkını kurtarmak adına bu insanları cehenneme atma şebekesini dağıtma adına harp edilir. Onlar da biri yolunda ta, tağutlu e, harp ediyorlar, tağut yolunda diyor Rabbim. Ve ledine kefuru yuqatilu nefi sebilid Onlar da tağut yolunda harp ederler o kafirler diyor. Ülkemizin çıkarları diyor. Bakınız. Ülkemizin yani biz kendim için söyleyeyim, ülkenin çıkarları. Bir başkasının hakkı olmamalıdır. Benim ülkenin çıkarı diye varacaksın adamın elinden veya bir devletin elinden malını zorla alacaksın. Şu anda batılı devletlerin yaptığı gibi. Benim uranyuma ihtiyacım var, senin ülkende de var. Burayı ben söker çıkarırım, engellersen çıkarlarıma ters davranmaktan seni yok ederim. Ve Birleşmiş Milletler'den de izin alırım ben, diyor. Benim çıkarım, yani şahsi çıkarım diyelim, bir başka insanın malına, canına, namusuna, servetine, saltanatına zarar vermemelidir. Haksız yere ben onun malını, canını, namusunu, hiçbir şeyini alamam halbuki alsam benim çıkarıma olacak. Yani onun kasasındaki para benim kasada dursa benim çıkarımadır ama haram. Onun namusu benim evde olsa e benim çıkarımadır ama haram. Bunları yapamayız. Onları yaparlar. Fevatilu evliya'ş şeytan. İşte bu şeytan dostlarını öldürün diyor Rabbim. Harb edin onlarla. İnne keyde şeytanu keane laifa. Korkmayın. Şeytanın tuzakları, planları, programları gayet zayıftır diyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'den beri hak ile batılın çarpışması devam ediyor. Ve sonunda kazanan hep Müslümanlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek bir kişi olarak, peygamber olarak görevlendirildi. Karşısında Mekke Müşrik Devleti, Afrika'ya hükmeden Habeş İmparatorluğu, Doğu tarafta Pers İmparatorluğu, Batı tarafta Bizans Roman'ın kalıntısı, Bizans İmparatorluğu, bu şeytan üçgeninin arasında o bir tek Allah'ın peygamberi başarılı olmuştur. Krallardan biri Müslüman olmuş. Habeş Kralı Necaşi Müslüman olmuştur. Ne olur azız, sayılarımız az demeyin. Sayılarımız az demeyin. Şu kadar metre küplük bir salon gece vakti geldiğiniz göz gözü görmüyor. Bir tane mum yaksanız, bir tane elektriği verseniz. Karanlık anında oradan davayı veriyor. Yani şeytanın tuzağı, şeytanın planı gayet zayıf. Tarihimizde çok görülmüş. Müslümanı öldürmek için gelen komutan Müslüman olmuştur. İşte buyurun, plan boşa gitti. Ordusuyla beraber geçi vermiştir. Çok örnekleri var. El emtara illeli Kuffu ve eydiyekum ve ve âtü zekâ. Münafıklar, Ya Resulallah, ne zaman harbe gideceğiz? Durun bakalım. Namazınızı kılın, zekatınızı verin, diyor Rabbim ayet kerimesiyle. Elinizi harpten çekin. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْغِتَالُوا Ne zaman ki onlara, haydi bakalım, harp yapım denildiğinde, yazıldığında bu harp onlara, onlardan bir grubu Allah'tan korkar gibi insanlardan korkarlar. Hatta Allah'tan daha fazla insanlardan korkarlar diyor. Ve şöyle dediler. Ve galib Rabbana, lma ila Ya Rabbi bu harbi niye yazdın şimdi bizim üzerimize? Bir müddet daha geciktirsem olmaz mıydı? Derler. Hani Türkçe'de buna bizim mangalda kül bırakmayan insanlardan kork derler. Şöyle yaf verelim arkadaşlar. Böyle yaf verelim arkadaşlar. Daha yapılmayacak bir zamanda söylüyor bunu. Haydi dediğinde de benim bir işim vardı deyip sıvışma tarafına gidiveriyor. Bu söyle onlara. Metaud dünya galîl vel âhıratü hayrun limen ittegâ. Dünyadaki faydalanmaların zamanı da faydalanılan şeyler de çok az. Yüzyıl. Yüzyılı da böyle doya doya Yaşayan yok. Adamın altından leğeni var kusmak için. Ama midesi yuttuğunu taşıyamıyor. Buyurun dünyanın en zenginlerinden. E, lavabosunu som altından, kaplama değil altının kendinden yaptırmış. Fakat onu kusmak için kullanıyor. Yemeği yiyor bir lokma kusmaya koşuyor. Buyurun. Kırkına kadar, ellisine kadar yemiyor, biraz artırayım diye tam yiyeceği zamanda doktor, tansiyonun var, şekerin var, tatlıdan, yağlıdan, bilmem neden uzak duracağım diyor. Dünya böyle bir şey. Ama diyor Rabbim, ahiret hem daha hayırlı hem de daha devamlı. Kim için? Allah'tan sakınanlar için. وَلَا تُزْلَمُونَ فَتِيلًا Hani bir iplik kadar bile orada kimse haksızlığa uğratılmayacaktır diyor. Efendim harbe giden ölüyor, harbe gitmeyen ölmüyor. Öyle bir şey yok. Eceli gelen ölüyor, eceli gelmeyen ölüyor. İlk defa harbe katılmış Uhud'da kuşluk vakti Müslüman olmuş, harbe katılmış, biraz sonra ölmüş. Hani Halit bin Velid her harbe katılmış ama yatağında ölmüş. Vücudunda da derler bir karışlık, bir karışlık e, deri yoktu vücudunun cildinde sağlam bir karışlık yer yoktu. Kuş, e, kılıç yarası, mızrak yarası her taraf ama yatakta öldü. Rabbim diyor ki, اَيْنَ judrikum تَكُونُوا ''Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır.'' ''Velevküntüm fi burucim müşeyyede.'' ''En yüksek yerlerde olsanız bile, burçlarda olsanız bile, kalenin burcuna yerleşseniz, kimse size ulaşamazsa, Azrail ulaşır.'' Veya bunu şöyle diyelim günümüzde, ''Uzay istasyonu kursanız, her türlü yiyeceğiniz içinde olsa, dışarısı içeride hava üretseniz dışarıdan hava girmesini de engelleseniz azraile veya ölüm meleğine bir engel yok. Eceliniz geldi mi biliyorsunuz. Ve in tusibhu hasenetun yaqulu hazihi min indillah. Kendilerine bir iyilik geldiğinde bu Allah'tan bize verilmiştir. Ve in tusibukum <Sessizlik> seyyietun Hadihimin endik. Başlarına bir bela gelecek olursa da bunu peygamberimize buluyorlar. Vallahi sen olmasaydın böyle bir şey olmayacaktı. Diyorlar. Hani günümüzde e, zalimler ordusuna dünyada müslüman ülkeleri talan eden zalimler ordusuna direnenler hakkında günümüz müslümanları da aynı şeyi söylüyorlar. Ya bunlar olmasaydı Peki bunlar yok iken ne yapıyordu o zalimler ordusu? Kaç defa Haçlı Seferleri geldi ülkemize? Mekke'ye veya Kudüs'e doğru geldiler. Kaç defa geldiler? O zaman da bunlar mı vardı? Peygamber de söylüyorlar aynı sözü. Sen olmasaydın bunlar bizim başımıza gelmeyecekti diyorlar. Günümüzde... Korkak Müslümanlarımız da aynı şeyi. Günümüzde bir Müslüman grubu gözlerinin önüne getiriyorlar. Bunlar olmasaydı bunlar buralara gelmeyecekti. Daha öncekiler niye gelmişti? Bunlar yokken niye gelmişlerdi? Kul küllüm min indillah. Bunların hepsi Allah'tandır de. İyilikte kötülükte. Ne güzel! Ameen. bize ezberlettiklerinde sonunda ne diyoruz ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allah İyilikler de Allah'tandır, kötülükler de Allah'tandır. Yani sıhhatimiz şu anda ben sıhhatimle ilgilenmiyorum ama Allah ilgileniyor. Yani. Kalbimin çalışmasını, kanımın bütün hücrelere gitmesini şu anda sağlayan Allah Celle Celaluhu. Peki, kış gününde atletle dışarı çıkarsan sıfırın altında 10 derece hastalanırsın. Sebep benim hastalanmaya ama o sıfırın altında 10 derecelik soğuğu yaratan Allah Celle Celaluhu. Sıfırın altında elli derecelik soğuğu yaratan Allah Celle Celalü, yakan ateşi donduran soğuğu yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbim diyor ki, bütün bunlar Allah'tandır. Yani o soğuğu yaratan O, sıcağı yaratan O. Ben tedbir almakla görevliyim. Femali ha, femali ha, ülal il qamilaye kardûne yefqa topluma ne oluyor? Sözden anlamıyor diyor. Allah celledi Celle arı. Ne oluyor da bunlar? Sözden anlamıyorlar diyor. Ma esabekemin hasyenetin femin Allah. İyilikler Allah'tandır ve ma esabekemin seyyetin femin nefsik Sana bu kötülük isabet ederse de o sendendir. Kış gününde atletle dışarı çıkmışsın terliyken. Sendendir. Sıhhatimiz Rabbimizdendir. Peki iyilik de kötülük de Allah'tandır sözü bununla çelişir mi? Hayır çelişmez. Mikrobu yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Sana da diyor ki mikropla karşı karşıya gelme. Evini temiz tut, elbiseni temiz tut, her şeyini temiz tut diyor sana da. Ama mikrobu yaratan o olduğundan iyilikler de kötülükler de Allah'tandır. Soğuk da sıcak da Allah'tandır. Biz tedbirimizi almakla görevliyiz. Tedbiri almadık, soğuktan hastalandık. Allah'tandır ama sebep olan biziz. وَاَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik ve kefa billahi şehida şahit olarak Allah yeter. Allah yeter. Hiçbir insan inanmamış olsa peygamberime onun peygamberliğine Allah'ın şahitliği yeter. Ama şu andan milyarlarca insan eşhedü en Muhammeden Abduhu ve Rasûlühü diyor. Ben şahitlik yaparım ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür diye şahitliğe devam ediyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Men yute'ir Rasûle fe Allah ve men tevella fema mâ ersennâki aleyhim hafîzâ. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur, diyor. Bunu Rabbim söylüyor. Kulakları çınlasın bazı arkadaşların, Peygamber postacıydı, kitabı bıraktı gitti. Geri kalanı biz hallederiz diyenlerin kulakları çınlasın. Ahzab suresinde o sizin örneğiniz ayetinde de aynı şeyi söylemiştik. Kim de o peygamberden yüz çevirecek olursa biz seni onların başına bekçi göndermedik. Sen duyurmaya, o insanlara örnek olmaya devam et diyor Allah Celle Celaluhu. Örneğimiz ve önderimiz peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın izinden gitmeye devam edeceğiz. Rabbim o izden bizi cennette ona komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiğiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.